FİZAN EKSPRESİ Farsi Dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan... Milat Bülent Kılıç Selam Berdustan Egerami, Ezaçık Radyo, Bername Fizan Ekspresi İran Miştevit. Milat Bülent Kılıç Esdem. Biliyorsunuz aslında bir müzik programı olan Fizan Ekspresi, İran'daki ayaklanmalar başlayalı beri bir tür haber ve yorum programına dönüştü ve artık her hafta bu saatte yayınlanıyor. Bu nedenle sizden bir kez daha konuyla ilgili dostlarınızı programdan haberdar etmenizi rica ediyorum. Dünya futbol şampiyonası ile başlayalım istiyorum. İran halkı haftalardır İran Ulusal Futbol Takımının ne yapacağını, rejime karşı nasıl bir pozisyon alacağını gözlüyordu. Ama bu futbol takımının üyeleri reisi ziyaret edip de onun önünde el pençe divan durunca bütün umutlar yerle bir oldu. Takımın üyeleri bu buluşmada reisiye yardakçılık ediyordu ve hiç de mecbur bırakılmış ya da zorla yapıyorlarmış gibi gözükmüyorlardı. O günden beridir de halk bu takımı İran ulusunun değil İran İslam Cumhuriyeti'nin takımı olarak görüyor. Takımın üyelerini elleri yüzleri kana bulanmış molla sarığı takmış halde betimleyen görseller yayınlanıyor. E, Stadyumda da dahil ülke içinde ve ülke dışında İranlıların İngilizler gol attıkça sevinip o çekmesinin bir nedeni de sanıyorum bu. E, bu takımdan bu oyunculardan utanıyorlar ve tiksiniyorlar. İş öyle bir noktaya geldi ki e, İran Ulusal Futbol Takımının İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Marşı'nın okunduğu sırada eşlik etmemesi de bir şey ifade etmedi. Dolayısıyla bu takımın üyeleri... Futbol dünyasından halka destek veren sayısız onurlu sporcunun tersine rejim düşmanı İran halkının nezdinde şimdiden birer yürüyen ceset olarak görülmeye başlandı. Rejim eğer ulusal futbol takımı bir başarı elde edebilseydi bu şampiyona sürecini biraz dikkatleri dağıtmak, halka uyguladığı şiddeti perdelemek üzere kullanmak niyetindeydi. Ama İngilizler karşısında yaşanan bu hezimet ve halkın takıma gösterdiği büyük tepki bu hedefe ulaşmalarına belli ölçülerde engel oldu. Eski bir futbolcunun dediği üzere ulusal futbol takımı daha sahaya çıkmadan yenilmişti. Bu yüzden de ülkenin ve İran'ın her yerinde İngilizlerin her golüyle birlikte halkın sevinci arttı, tezahüratlar edildi, halaylar çekildi, ee, Rejimin ve onun futbol takımının e, düşebileceği en yüz kızartıcı pozisyonda sanırım bu olurdu ve öyle oldu. Ne mutlu ki İran halkının temiz, cesur ve güven duyduğu yığınla futbol insanı var, yığınla sporcu var ve onlar da boş durmuyorlar. Geçtiğimiz cumartesi günü gündüz saatlerinde İran'ın bütün kentlerinde büyük kalabalıklardan oluşan eylemler vardı ama herhalde en kalabalık yerlerden biri Kürt nüfusunun yaşadığı Mahabat kentindeydi. Mahabat o gün bütün güvenlik güçlerinin boşaltmak zorunda kaldığı bir yer oldu ama karanlık çökünce binlerce askerden, zırhlı personel taşıyıcıdan ve sivil güvenlik güçlerinden oluşan bir kalabalık kente girdi. Ve evlerin içlerine doğru bile ateş açarak gece boyunca büyük bir şiddet uyguladı. Evlere girip eşyaları tahrip etti, her şeyi kullanılamaz hale getirdi. Aynı saatlerde İran'ın her köşesinde direniş güçleri de ertesi gün için destek eylemleri düzenlemek üzere sözleşmeye başladı. Ertesi gün İran'ın her yerinde ve özellikle Tahran, Meşhed, Şiraz ve Tebriz gibi, İsfahan gibi büyük kentlerde halk görkemli eylemler gerçekleştirdi. Beluçların dini lideri Moğlevi Abdülhemid Mahabat'ta halka uygulanan şiddet nedeniyle Beluç halkına seslendi ve bölgeye tam destek çağrısında bulundu. Ama ertesi günlerde de rejim Kürt nüfusun yoğun olduğu bütün kentlerde savaşı bir üst düzeye yükseltti. Öyle çok silah ve öylesine mühimmat kullanıldı ki akıllarır gibi değildi ve e, bu böylece hafta boyunca devam etti. Bir kez daha söylemek zorundayım ki İran'da hiçbir etnik kesim, hiçbir siyasal grup, örgüt ya da parti bugüne kadar bağımsız olarak tek bir eylem yapmadı. Bu direniş güçleri içinde şah rejimini ihya etmek isteyen kesimler de var ama onlar da bu genel hareketin bir parçası konumundalar. Hiçbir eylemi kendi başlarına yapmadılar ve güçlerinin farkındalar. Dolayısıyla güçsüzlüklerinin de farkındalar. E, şahçıların birçoğu aslında bunun bir nostalji olduğunun da farkında. Bu nedenle e, birçok konuda çok da ileri gidemiyorlar ve güçlerinin öteki güçlere bağlı olduğunu, güçlerinin öteki gruplarla yan yana durmaktan geldiğini biliyorlar. Yani bir kez daha ciddi biçimde altını çizmek gerekirse İran'daki ayaklanmalar bir insan hakları, medeni haklar, etnik haklar, özgürlük ve emek hareketi ama özel olarak hiçbir grubun, kesimin, etnisitenin eylemi değil. Bir avuç insanın Başka türde hayalleri amaçları olabilir ama bunun genç kuşaklar nezdinde direniş saflarında bir karşılığı yok. E, doğrusunu söylemek gerekirse eylemcilerin hayal ettiği şey tam da batı tipi bir demokrasi. Bu kadar e, heterojen bir grubu başka bir kaba sığdırmakta pek mümkün gözükmüyor onlara. Doğru ya da yanlış, mümkün ya da değil fotoğraf böyle gözüküyor. İran'da rejimin en çok başvurduğu yöntemlerden biri doğrudan katlettiği insanlar için bir senaryo üretmek oluyor. Onlara göre ayaklanmalar sürecinde ölen herkes ya kalp krizinden ölmüştür, ya balkondan düşmüştür ya da intihar etmiştir. O da olmazsa bu bir işit eyleminin sonucudur ya da İsrail parmağı vardır. Bir de cenazeler büyük bir törenle defnedilmesin, bu törenler bir Gösteriye dönüşmesin diye ceset çalmak gibi bir alışkanlığı var rejimin bu nedenle halk bir kayıp verildiğinde hastane önlerinde nöbet tutuyor ki rejim cesedi çalmasın dahadacısı bazı evlerde insanlar cenazelerini toprağa verecekleri saate kadar buz torbalarıyla sarmalıyor bazı cenazeler çalınıyor ve iadeleri için ailelerden ya rüşvet ya da Rüşvet isteniyor ya da yapacağınız açıklamada şunları söyleyin, bunları suçlayın deniyor. Geçtiğimiz günlerde de büyük çatışmaların yaşadığı bir kentte halkın yaralı vatandaşlar için topladığı kanlar e, rejim tarafından çalındı. E, isteyen el kondu da denebilir buna, diyebilir buna. Ama durum bu kadar karanlık ve çirkin. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü 15'te yayınlanıyor. İran'da son iki yıldır kanlı eylemler ve katliamlar düzenleyen kısmen gizli bir özel güç, bir tür özel harp dairesi var. E, bu grup resmi makamlarca kabul edilmiyor ama grubun üyelerinin kaydettiği birçok video var ve bu videolarda kendilerinden nehsa olarak söz ediyorlar. Bazıları grubun 7-8 yıl önce kurulduğunu öne sürüyor ama bazıları da bu grubun 2010 seçimleri sürecinde de rol aldığını belirtiyor. E, grup asıl biçimini ise Suriye Savaşı sürecinde almış e, diye ifade ediliyor. Nehza grubunun Suriye'de Hizbullah'ın yanında ve sonrasında da Irak'ta operasyon yürüttüğü ifade ediliyor. 1-2 yıl önce de bu grubun İsrail sınırında gözüktüğüne dair görüntüler var. E, bu grup son günlerde de İran'ın bazı bölgelerinde devreye sokulmuş gibi görünüyor. E, grup e, İran'da çektiği dehşet verici videoları halka korku salmak amacıyla internette dolaşıma sokuyor. Bu arada yaklaşık bir hafta önce kaydedilen ve birkaç gün sonra dolaşıma sokulan bir ses kaydı oldu. E, bu da benim açımdan ilginçti ve ondan söz etmek istiyorum. Bu ses kaydına göre Hümeyni'ye ve İslam devrimine bugün bile büyük bir bağlılık içinde olan e, eski bir sepah komutanı, e, Besiç birliklerinin komutanı Nehdi'yi ağır bir biçimde suçluyor. Nehdi'ye ahmak ve akılsız diye hitap ediyor ve ona Saddam'ın İran halkına yapmadığını siz yaptınız diyor. E, i̇zlediğiniz korkunç pol baskı politikalarıyla ülkeyi uçuruma siz götürdünüz ve İslam Devleti'nin anayasasını ihlal ediyorsunuz, diyor. İran'daki pazarların esnef, esnafın neler yaptığını, yani kepenk kapattığını görmüyor musunuz? Geceleri pencerelerden, balkonlardan atılan sloganları, saat başı temizlenmeye çalışılan duvar yazılarını görmüyor musunuz? Ben ve bütün ailem İslam devrimi için gençliğimizi ve kanımızı verdik, şehitler verdik. Siz şehitlerimizin anısını yok ediyorsunuz. Bu kargaşayı, bu huzursuzluğu siz yarattınız. Siz bir terör grubusunuz diyor. Siz Çin'in ve Rusya'nın kölesisiniz. E, Hamane'yi de benim liderim değil. Git beni ona şikayet et. Gelin beni idam edin, öldürün diye gürlüyor ve daha neler neler söylüyor hepsini aktarmaya gerek yok. Yani e, rejim bir yandan... Cinayetlerini artırıyor ama bir yandan da içten içe bölünmeye devam ediyor. Bölünmeye ya da çatlamaya devam ediyor. E, tam da bu arada artık epey yaşlı bir sanatçıdan, Doktor Guşe'den bir şarkı dinleyelim diyorum. Bir çocuk tekerlemesini dönüştürmüş Doktor Guşe. Göğsüne kadar sakal, kalbi taş gibi. İslami rejimin rehberi, Çin'in ve Rusya'nın kölesi. Tankerleri doldurdu, dolarları depoladı. Son mollaya kadar özgür olamaz ülke. Biz büyük bir ulusuz ve İran'ı geri alırız gibi sözleri var bu şarkının. Geçtiğimiz hafta başında Avrupa parlamentosu İran'ı görüştü. Söz alan üyelerin neredeyse tamamı İran'a daha ağır yaptırımlar gerektiğinden söz etti. Ve İran'daki elçilerimizi çekelim onlarınkini de yollayalım dediler. Bu konuşmalar bütünüyle boştur, işlevsizdir demek doğru değil, mümkün değil. Ama halkın, e, halkın devrimci kesimlerinin önemli bir bölümünün Avrupa'ya, Amerika'ya umut bağladığını söylemek yanlış olur. E, çünkü bu görüşmelerle aynı dakikalarda rejim ülkenin bazı kentlerinde halka karşı makinalı tüfek bile kullanmaktaydı. Yani bu konuşmalar rejimin umurunda bile değil ve Çok da olmayacak bana kalırsa. Çünkü içinde bulundukları koşullar onlar için son derece tehlikeli ve tek amaçları var. Ayakta kalmak, hayatta kalmak. İran'da sinema ve televizyon oyuncusu ve aynı zamanda şarkıcı Hengame Ezyani ile sinema oyuncusu Ketayun Riyahi sokağa çıkıp başlarını açtıktan sonra Saçlarını eylemler sürecinde katledilen genç bir kadın gibi toplayarak bağladıkları birer video yayınladılar ve hemen ardından da gözaltına alındılar. Bu süreçte birçok televizyon ve sinema oyuncusu eylemlere destek verdi. Rejime yakın bazı kanallarda çalışan, daha doğrusu rejimin kanallarında çalışan birçok spiker de istifa etti. Ama bu arada bazı film yapımcılarının, filmlerinin, senaryolarının... Ee, Filmlerin senaryolarının süreç mollalar lehine tamamlanırsa başka, devrimciler lehine sonuçlanırsa başmak başka olmak üzere iki ayrı biçimde yazdırdığına dair bir takım haberler yayınlandı. Ee, bu da bana tarihin belki de en alçak, en pragmatist insanlarından biri olan e, Joseph Fouche'yi hatırlattı. Bu kez de az önce sözünü ettiğim, gözaltına alınan bu kadın oyunculardan biri olan Hengame Gazian'in bir şarkısını dinleyelim diyorum ama size önce biraz bilgi vermeliyim. Ben uzun yıllar bu şarkının şiirinin İranlı önemli şair Ahmet Şamlu'ya ait olduğunu sanıyordum. Ama öyle değilmiş. Şamlu şiiri bugünün farsçasına aktaran kişiymiş. E, orijinalinde öyle sanılıyor ki İran'ın azınlık halklarından birinin masalıymış bu. Masala göre eşi meşi serçesi bir gün oynasınlar diye e, yavrularına vermek üzere Şah'ın tacından bir yakut çalmış, çalıp kaçmış. E, yolda yaşlı ve yoksul bir kadın görünce de hayatını yoluna koysun diye yakutu ona vermiş. Ondan sonra da Şah'ın tacından her gün bir taş çalıp yoksul insanlara vermeye başlamış. Tanınmamak için de her defasında bir ressamın paletine sürtünüp kendini başka bir renge boyar olmuş. Bu şarkıyı birçok İranlı da, e, ben de ilk kez Ferhat Mehrat'tan dinlemiştik. E, bu ise bambaşka bir versiyon oluyor. Sözler şöyle. Eşi Meşi serçesi. Bizim damımızın kıyısına konma. Yağmur yağar, ıslanırsın. Kar yağar, kar topu olursun. Düşersin ressamın paletine. Kim süpürür? Çöpçü. Kim öldürür? Kasap öldürür. Kim pişirir? Aşçı pişirir. Kim yer? Hakim yer. Bestesi, ünlü besteci Esfendiyar Monferitzade'ye ait olan bu parçayı Hengame Gaziam'in sesinden dinliyoruz. Umarım Kazyani ve arkadaşları bir an önce serbest bırakılırlar. Geçen hafta içinde Hümeyni'nin memleketi olan Kum kentinde eylemciler Hümeyni'nin artık müzeye dönüştürülmüş olan evini ateşe verdiler. Aynı hafta içinde iki kez de yine Kum kentinde Mollaların merkezi iki kez yakıldı ve eylemciler gerekirse üçüncü kez de yakacağız dediler. Ayetullahlardan birinin de evi yakıldı. E, tabii şunu söylemek gerekir: e, bugüne kadarki hiçbir eylemde içinde insanlar varken insanları öldürmek üzere e, gerçekleştirilen bir eylem olmadı. E, buradaki asıl amaç onların e, yapılarına ve sembolik değerlerine zarar vermek, yoksa insanları e, barbarca yakmak gibi bir şey söz konusu değil. Ben böyle bir şey duymadım, okumadım ve görmedim. E, rejimin temsilcileri ise bu türden olaylara karşı bir takım e, önlemler almaya çalışıyor. Rejim için e, önemli olan kimi heykelleri, büstleri korumak üzere bazı bölgelerde silahlı nöbetçiler bile atamaya başladılar. E, öte yandan rejimin bazı bölgelerde kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar da var. E, bu doğrusu beni çok şaşırtmazdı ama çok ciddi bir iddia aldığı için buna ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. E, yani sonraki dönemlerde konuşulacak ve tartışılacak bir şey olacaktır eğer gerçekten e, böyle bir yönteme başvuruyorlarsa. Yaptırımlardan dolayı İran'da zaten çok uzun yıllardır bir ilaç sorunu vardı. E, doğrusu e, bu çok da umurunda değildi Mollaların. Çünkü kendileri nasılsa gerektiğinde her şeye ulaşıyordu. Korona salgınıyla birlikte ülke ciddi bir aşını sorunu da yaşamıştı. E, bugünse ayaklanmacılar öfkelerini korona sürecinde önlem almadınız, ilaç getirmediniz ama biber gazını depolamaya devam ettiniz diye ifade ediyor. Böyle e, yansıtıyor. Bu arada ülkenin e, muhtelif yerlerinde çok ciddi ilaç kampanyaları var. Çünkü eylemlerde yaralananlar hastanelere götürlemiyor, halkın gizli kliniklerinde ya da evlerde tedavi ediliyor e, ve bu nedenle bu nedenle de epey il ilaca ihtiyaç duyuluyor. Tunuslu genç sanatçı Emel Meslusi geçenlerde bir konser verdi ve bu konserde Mehsa Emin'in ve İran'daki eylemcilerin görüntüleri eşliğinde. Farsça konuşulan coğrafyalarda Sultane Kalp'a, kalplerin sultanı diye bilinen şarkının Arapça versiyonunu seslendirdi. Bu şarkının sembolik bir önemi var. Çünkü ayaklanmaların ilk günlerinde e, tecavüz edildikten sonra pencereden atılarak öldürülen 16 yaşındaki e, Nika Kerim'i de ölmeden önce arkadaşlarına bu parçanın Farsça versiyonunu söylüyordu. Kızlar gülüşüyor, eğleniyordu ee, ama işte en tatlı anıların e, acıya dönüştüğü, e, acı anılara dönüştüğü ağır bir süreç bu. Ee, şarkının Farsça versiyonu e, Afganistan'dan İran'a kadar e, birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Hatta 70'lerin ikinci yarısında Emel Sayın da söylemişti bunu İran'daki bir konserinde. Ben de zaman zaman size çaldığımı hatırlıyorum. Ama Nikay'la birlikte sanıyorum ki şarkının anlamı sonsuza kadar değişmiş oldu. Ben bugün size Emel Meslusi'nin o konserde söylediği versiyonunu değil de iki yıl önce seslendirdiği versiyonunu dinleteceğim. Çünkü konserdeki şarkının kaydı pek de iyi olmayacak. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta Cumartesi günü 15'te yayınlanıyor. İran'da rejim son haftalarda daha çok kan dökmeye, ağır silahlar kullanmaya başladı ama olayları kontrol altına almayı yine de başaramadı. Tam da bu nedenle başka türde silahları devreye sokar oldu. Örneğin sokakları yatıştırmakta bir yararı olacağını düşünerek eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancan'ın ailesiyle ve kızı Faize Haşimi ile görüştü. Faize Haşimi ise bir siyaset insanı olmadığını söyleyerek bu konuda bir rol almak istemediğini beyan etmiş oldu. Ee, ama rejim bir takım önemli mollaların, Hayatullahların ailelerini, çocuklarını e, devreye sokup ayaklanmaları bir referandum ya da reform talebine doğru çekmeye çalışıyor belli ki. E, bu etkinliklerin ne tür bir, bir sonucu olacağını göreceğiz e, ama şu an için ciddi bir risk oluşturduğunu söylemek güç gözüküyor. Bir başka hamle ise çarşamba günü Şiraz'da söz konusu oldu. Şiraz valisi perşembe günkü eylem çağrıları pratiğe dönüşmeden hemen önce bir açıklama yayınladı. Eylemcilere bir gösteri alanı tahsis edileceğini ve izin verileceğini söyledi. İslami rejimi hedef almayan her türlü slogana izin vereceğiz dedi ama meydanın etrafında güvenlik önlemleri de alacağız dedi. Fakat e, bu açıklamada halk katında karşılık bulmadı. Bu arada rejimin e, özellikle iç iletişimi için kullandığı daha kaliteli fiber optik bağlantılar eylemciler tarafından ülkenin birçok yerinde tahrip ediliyor. E, bu nedenle rejimin sınır ötesi ticaretini belli ölçülerde sekteye uğrattıklarını düşünüyorlar. Ve bu ticaretten kazanılacak paranın halkın kasasında kalmasından duydukları hoşnutluğu ifade ediyorlar. Bu son haftada grevler de yaygınlaşmaya başladı. Devrim güçleri özellikle nakliye sektörünün felç edilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle kamyoncuların grevleri onlara son derece mutluluk veriyor. Önceki programlarda ayrıntılarını vermeye çalışmıştım. Beluçlar bu süreçte önemli kayıplar verdiler. Ve en az iki kez, iki cuma günü, cuma namazı sonrasında ateşli silahlarla saldırıya uğradılar. İlk katliamda yüzden fazla Beluç öldü. Kuşkusuz ben işin inançla ilgili kısmında değilim. Oradaki kalabalıklar kim olursa olsun, neye inanıyor olursa olsun bu katliamı hak etmiyordu. Ama katliamlarla İslami rejim e, eğer böyle bir şey varsa kendi varlık ilkelerini de e, kendi eliyle bir kez daha imha etmiş oldu. Bu katliam bana Ferhat Mehrad'ın 1971 yılında çekilen Hoda Hafiz Refik yani Hoşçakal Yoldaş ya da e, Hoşçakal Dostum adlı film için yaptığı Com'e adlı şarkıyı getirdi aklıma. E, şarkının bestesi. Monferitzade'ye ayet yine e, Ferhat seslendirmişti ve onunla ünlü olmuştu. Cumaları bulutlardan yağmur yerine kan damlıyor diyor şarkı. Muhammed Umrani adında İranlı yaşlıca bir sinema oyuncusu var. E, kendi üslubunca, tarzınca ve bir oyuncuya yaraşır biçimde eylemlerin başından beri devrimci ayaklanmaları destekleyen videolar yayınlıyor. Biraz yorumlayacak olursam, yorumlayarak söyleyecek olursam, diyor ki beni dış güçler oyuna getirdi. Bunlardan biri Shakespeare, öteki de Sophocles. İranlılardan kim derseniz biri Firdevs'i ki o da şahçı olmalı çünkü Şahname adında bir kitabı var. Yenilerden de Behram Beyza'yı, o beni kandırdı, kışkırttı. Başka da kimse yok. Çünkü ben diplomasını zar zor almış biriyim zaten. Ama sizin bir sürü diplomanız var. Örneğin ahmet Nejad'ın doktorası var. E, hatta Gulam Ali Haddadadil'in de doktorası var diyor. Bu Haddadadil İran İslam Cumhuriyeti açısından önemli bir insandır. Ve bugün İran'da uygulanan bu giysi, bu örtünme rejiminin çerçevesini onun çizdiğini Ee, bu durumu onun teorize ettiğini söyleyebiliriz. Ee, Muhammed Umrani de zaten bu yüzden onlarla dalga geçiyor. Yani bu süreçte böyle tatlı ve zekice küçük dokunuşlar da oluyor ve insanı tebessüm ettiriyor. Şimdi de müzik fakültesi öğrencilerinin ayaklanma sürecine katkısı olsun diye bir sınıfta topluca icra edip kaydettikleri güzel bir şarkı dinleyelim. Annem beni böyle yetiştirdi. Molla rejimi halka en ağır silahlarla ateş etmeye devam ediyor hiç değilse bazı bölgelerde. Ama halk da yılmıyor, yorulmuyor, evine çekilmiyor. E, olaylar bugün yanılmıyorsam 78. gününde. E, gelişmeleri izleyip sizinle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Programı 70'lerden bir şarkıyla kapatacağız. E, ezgisi size çok tanıdık gelecek sanıyorum. Ama sözler farsça ve şarkı politik bir şarkı. Feridun Ferruhzat'ın şarkısı bu ve Kanlı Gün Doğumu adını taşıyor. Ey kanlı gün doğumu, sen geç geceden diyor şarkı. Ta Berna diğer, Golo, Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar Gül Olunuz, Gülizar.